...hiçbir zaman... ...taşlamalsız yıkanmadığını söylüyorlar. Tabii ki bu doğru değildir. Ve onlar genelde sohbetlerinde ve derslerinde... ...veyahut da kitaplarında genelde bunu söylüyorlar. Diyorlar ki ve selam hanımıyla... ...yıkandığı zaman taşlamal bağlamış. Oysa ki yani aleyhissalatü vesselamın şemalinde veyahut sünnetinde... ...kesinlikle böyle bir rivayet yoktur. Ve...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 Yani demek ki peki ya demek ki cinsel münasebeti yapacağı zaman o zaman yine de peştemal bağ. Peki peştemal bağladığı zaman nasıl cinsel münasebet yapacak? Tıpkı peştemal bağladığı zaman nasıl yıkanamayacaksa cinsel münasebeti yapamaz. Yani İslam'da kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekten bu tür şeyler yani aşırılıktır. Ali yani Satt ve ümmeti için ne yapmışsa ümmeti de aynısını yapmakla mukellefe yahut da yapmakta bir be'is olmadığını. Dokuzuncusu, <gülüyor> ve bu konuda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki, kişinin hanımı gusül abdesti alınca, bir erkek ey onun kocası, o katta kalan artı suyla gusül abdesti alamaz demişler.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 dali olan kişi Cuma günü Cuma'ya gidecekse usul yapması vaciptir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla tasvih edilmiş. Hanefi. Hanefi fukuhasına göre Cuma günü